Metin Rabıtanın birkaç çeşidi vardır. 1- Üstadın huzurunda Burada mürid kendisini padişahın kapısında bir fakir dilenci gibi tasavvur eder. O padişah tahtında oturmuş, müridin kalbi de bir keşkül gibidir. Mürid o keşkülü açmış, onun önüne koymuştur. Şüphesiz bu keyfiyetler rabıta hayali olamaz. Mürid Şeyhinin yanında hazır olması münasebetiyle hayale muhtaç değildir. Ancak mürit bu fiili keyfiyetle halini üstadına beyan eder. Onun bağışlarını bekler demek istiyorum. Müritte eğer şuhud, mahviyet, kalbi ızdırap veya başkası meydana gelir ve korkmazsa ziyadesini talep eder. Aksi takdirde şaşırtmalar, endişe, korku olursa, Derhal rabıtasını bırakır. Ayrıca kendisinde bir hal tezahür etmedi ise, mürit üstadından istimdadı en büyük servet bilir. Buna kanaat getirir. Burada mürit şuna inanmak mecburiyetindedir. Şüphesiz üstadım cimri değil, aciz de değil. Fakat her bir şeyin oluşu, Allah Teala'nın ezeli ilminde muayyen bir vakte bağlanmıştır. Vakti gelmeyince o açığa çıkmaz. Nefsini de şöyle teselli eder. İhtimal ki büyüklere nasip olan mehabbet ve aşk bana da nasip olur. Eğer nefsi bununla teselli olmaz, kanaat getirmez ve hilesiyle ona sen bedbaht ve mahrumsun diye telkinde bulunursa, mürid derhal Allah'a sığınsın, yalvarsın, nefsini kusur içerisinde bulsun. Ayrıca nefsinin amelinden, kemaliyetinden Allah'a sığınsın ve nefsine şöyle desin. Ey nefsim! Senin hakkında da Allah'ın ezeli inayeti vardır. İyice bil ki, âli matluplar, maksatlar hepsi O'nun halis fazlındandır. Her kemalatı O'ndan talep et. Artık kabiliyetine güvenme ve kendine itimat etme. Allah Teala'nın müceret fazl Keremi sana kafidir. Elbette bununla beraber mürid, üstadının himmetini de talep eder. Asla ümitsizliğe düşmez. Zira mürid Allah Teala'nın her şeye kadir, üstadının da vesile olduğuna inanır. Bu inançla nefsini tembellikten ve mahrumiyetlerden kurtarır. Yani üstadının vasıta olmasını kafi görmekle çalışır. İş böyle olursa tembellik ve ümitsizlik nerede kalır? Ve düşünür ki Allah Teala el ankebut Suresi 69. ayetinde şöyle buyurur: Veladene cahidu fina lenehdiyannahum subulana Bizim din ve yolumuzda ciddiyetle çalışanları yolumuza ileteceğiz. el i̇sra suresinin 19. ayetinde de "Ve men erade'l ahirete ve sa'alaha sa'ayaha ve huwa mu'minun fa ulaihe kana sa'yuhum mashkura." Her kim ahiret yolunu talep eder ve onun hazırlığı için çalışırsa şüphesiz öylelerinin çalışmalarına bedel ecir ve mükafatlar olacaktır, buyurulmaktadır.